Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala keşrafil anliyai ve al-mürkherin. Elina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi uman tabi'ahum bi ihsanim ila yevmiddin. Evet. İmamo'l-Eviyyirahimahullah diyor ki bab-ı sık. sadakat, doğruyu söyleme babı. Onunla ilgili biliyorsunuz İmam-ı Nebevi'nin yöntemi, memheci. Önce ayetler serdediyor, zikrediyoruz. Ardından da hadislere geçiyor. Tevbe suresinde ayette Allah-u Teala'yı diyor. Ya eyyühellezine amenut takullâh Ey iman edenler! Allah'tan evet, sakın, korkun, takvalı olun. Ve kûnû sadiqin." Mekinlerle beraber olun sağlıklarla beraber olun. Yani bu ayetin bir ünit sebebi var. Aslında o ünit sebebini daha önceden biz açıklamıştık hatırlarsanız. Ka'ab ibn i Malik radiyallahu anh'ın kıssasında. Neyle ilgili o kıssatırlayan var mı? Savaş, savaş, Kıssal, hangi savaş? Hangi savaş? Tevuk. Diyorsunuz Ka'ab İbn-i Malik onunla birlikte iki tane daha sahabe, toplam bunlar üç kişi Tevuk savaşından geri kalındılar. Onun dışında bir sürü geri kalan insan var ama onların hepsi münafık. kâb Mâlik diyor ki Radıyallahu anh o Tevuk savaşına aleyhissalâtu vesselam katılacağı zaman, hazırlık yaptığı zaman benim diyor, o gün iki tane atım vardı, bineyim vardı. Ve bu savaştan önce de diyor, hiç bu kadar hazır değildim. Hmm. Savaştan önceki savaşlara da hep katılmış. Bir de Bedir'e katılamamız. Ancak biliyorsunuz Bedir savaşı ne değildi? Katılılması mecbur bir savaş değildi. Zorumluluk yoktu. Çünkü oraya aslında bir savaş olarak gidilmedi. Kureyş'in, Şam'dan gelen kafilesinin ulu kesilecekti. Tabi Akabe beyatına katılmış bir sahabe, kâb bin Malik. Bu diyor yani, bunu fazilet olarak görüyor. Biliyorsunuz Medine'den geliyorlar, Aleyhisselatü Vesselam'a beyat ediyorlar iki kere. Aleyhisselatü Vesselam'a Medine'ye dağıtıyorlar. O beyatlara katılan bir sahabe, kâb bin Malik, Kral-ı Yallavan. Tabi bu Tebuk gazvesine katılamamış. Tebuk gazvesi de, öyle bir zamana gelmiş ki, böyle Medine'de havanın güzel olduğu, meyvelerin, ürünlerin, yeşerliği, kurmalıkların böyle ürün verdiği bir ay. Yani insanın nefsine böyle orada kalmanın hoş geldiği bir ay. Tabi Aleyhisselatü Vesselam tüm anlamı, tam anlamıyla ordusunu hazırlıyor. Diğer savaşlara nazaran bu savaşa daha çok önem veriyor. Şubat'tan. Çünkü Tevuk Savaşı arkadaşlar Rumlarla yapılacak olan bir savaş ama tabii sonunda bir savaş gerçekleşmiyor. Aleyhisselatü Vesselam 20 gün kalıyor orada Tevuk'ta. Tevuk biliyorsunuz Şamböy'ye işte, geçti. Ödüne yakın olan diğer Aleyhisselatü Vesselam bundan önceki çıkmış olduğu savaşlarda yönünü önce başka yere çevirir. Düşmanı aldatmak için. Yani Şam'a giderekse yemeden orduyu çevirir. Sonra Nalar birden orduyu düşmanın üzerine çevirirmiş. Ancak Tebu savaşında ashabına haber veriyor derim. Diyor ki Tebu'a gidiyoruz. Oradaki Rumlarla savaşa gidiyoruz. Şimdi yani mesafe çok uzak, uzun. Yol yolucu, düşman çok güçlü ve kuvvetli. Herkes ne olsun? Evet. Hazır olsun. Hadi, Karun'un maliyeti diyor ki, radıyallahu Allah'a, yani her gün kendini böyle oyalıyor. Hazırlarım kendini. Tamam, şimdi hazırlayacağım, öbürsü gün hazırlayacağım. Derken ordu çıkıyor. Yeteceğin peşlerine fren derken bir de bakıyor ki artık ne yetişme imkanı var. Yani onlara katılıp yetişme imkanı var. Hiçbir imkanı kalmamış. Artık diyor somaklarda diyor, Medine sokaklarında tabi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam yok. Ebu Bekir, Ebu Bekir yok. Ömer yok. Osman yok, Ali yok. Sahabeli ileri gelenleri yok. Mağaz yok. Abla bin Mesut yok. Hepsi gitmiş yağda peygamberin peşinden. Diyor ki Kâbü'nün numarası sokaklarda münafıklığı tam olarak bilinen adamlardan başka kimseyi görmüyordum diye. Tabi rahatsız olmaya başlıyor. Aleyhisselatü vesselam tabi sormuyor nerededir diye. Kâb-ı'n-Nümalik, belli bir noktada soruyor, sanırsam Tebuk'ta soruyor Aleyhisselatü Vesselam, Tebuk'ta diyor ki kâb ın nerede? Ondan sonra Demir Selame, Selame oğullarından bir vatandaş bir adam kalkıyor, Kâb-ı'n-Nümalik'in hakkında ileri geri konuşuyor, biraz sert konuşuyor, gelmeyin Allah Resulüyle, Ebu Vakil, Ömer'le Cahada gelmemiş. Geride kalanlar, kadınlar, çocuklar bile rahatlar. Muazim-i Cebel kalkıp hemen savunuyor Ka'b-i ibn-i Alif Rabi Allah'ı anlıyor. Biz Hayır sahibi. Aleyhisselatü Vesselam ne ona laf söyleyene ne de Muazim-i onu savunanlar bir şey demiyor. Susuyor Aleyhisselatü Vesselam. Tabii alimler yani şunu zikrediyorlar bu kıssayla ilgili olarak. Diyorlar ki bir insan hayıra doğru yönelendiği zaman hayır işlemek istediği zaman onun vaktini ne yapmasın, kaçırmasın. Yani Şeye başlayacaksa hemen azmetsin, o işe dalsın. Sonradan o sana nasip olmayabilir. O yoldan Allah seni geri çevirebilir. İşte Kabilim Ali de her gün kendini oyalıyor, bugün hazırlayacağım, bugün hazırlayacağım, yarın hazırlayacağım. Bir de bakıyor ki ordu çıkmış, gitmiş. Sonra Nebih Aleyhisselatü Vesselam haberi geliyor ki Tebuk'tan yola çıkmış Medine'ye dönüyor. Tabi savaş olmamış. Kâb-ı Mâli'yi sarıyor. Tüzün, Keder. Ne diyecek Aleyhisselatü Vesselam? O veriyor. Devletin ordunun lideri Allah tarafından muha desteklenen, gelmiş geçmiş günahları affolmuş peygamber. Ona yalan, sonra yalan da söyleyemez. Ne diyecek? Bilmiyor. Tabii düşünüyor, düşünüyor. Ne diyeyim diyor. <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geliyor. Derhamdülillah. Medine'ye gelince Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti şehre indiği zaman, sünneti neydir arkadaşlar? Eşadığı şehre döndüğünde, evine gitmeden önce mescide gidip ne yapıyor? namaz kılıyor. Bu da bir sünnettir. Yani bu sünneti hayatımızda ihya etmemiz lazım arkadaşlar. Hala o zamana kadar bu sünneti ihya etmememiz, atlik etmememiz, Bizim için kusur. Şeyh Salli ve Seyyidin Rahimahullah oğlu anlatıyor. Bu sünnete çok dikkat ederdir. Kasime geldiğinde, buraya ya geldiğinde yaşadığı şehre evine gitmeden önce diyor ne yapardı? Camide iki rekat namaz kılardı. Ondan sonra evine gider. Aleyhisselatü Vesselam camide oturuyor. Bazı insanlar geliyorlar Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabında. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Kâbe-l-Nümaliye. Mâ ya seni köyde bırakan şey ne? Hatta diyor ki rivayette aleyhissalatü vesselam tebessüm ediyordu ama tebessümü neydi? Radvan. Yani sinirden gül güler ya insan. Öfkeli bir insanın gülüşü var orada, tebessümü var yani. Hadi bu adam böyle yapar ki sana gününü göstereceğim tarzında böyle. Kabe günü malik geliyor aleyhissalatü vesselam'a diyor yani, ben diyor. Hiçbir sebep yok, mazeret yok. Gelemedik yani. Ben de bir gevşeklik. Ondan önce o münafıklara hemen gelip özür beyan ediyor. Abi özür beyan ediyor. Öyle oldu, böyle oldu, şeyden oldu. Aleyhisselatü vesselam, hepsinin de özürünü ne yapıyor? Kabul ediyor, tamam. tamam Kâb-ı'n-Nümâliye diyor ki emmâ hâza fakat sadaka. Diyor ki bu adam var ya diyor, doğruyu söyleyen bu adam. Yani, bu adam doğru söyledi. Sonra Kâb-ı'n-Nümâliye eşi, dostu, arkadaşı Buna baskı yapıyorlar. Diyor ki yani. sen ne yaptın ya? Ben ben, yani bak peynanlardan özür dilerim bunlar. Kurtuldular. Sen hiçbir özür belan etmedin. Hiçbir şeyden sebep sunmadın. Baskı yapıyorlar. Ya, bu baskı yapıyor. Şahin İbni Malik'e. Şahin İbni da soruyor? Benden başka var mı? Böyle özgür ve sebebi olmayıp da geri kalan. Evet. Yerler diyor ki Şahin İbni Malik ben az daha Peygamber'e gidip o biraz önce söylemiş olduğum sözlerimi geri alacaktım ve bir özür beyan <gülüyor> beğenmeyecektim. Ama ne yaptım? Ayaklarımın diye sabit kaldı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gidip ne yapmadım? Yalan söylemedim. Diyor ki ya Abdülillahi Aleyhisselatü Vesselam ben diyor ceder güzel konuşma bana verilmiş bir adam böyle bir özelliğim var Şayet diyor Peygamber'in huzurunda önünde oturmuş olmasaydım kendimi diyor orada kurtaracak bir söz bulurdum. Ama kasır vahilal desteklenenler ne de var bir peygamber var. Biliyoruz. Celalüddin Muhammed bin Ali var. Tayy başlıyor. O, o saatten sonra imtihan, bela, musibet Şerifü'l-Memalik ve arkadaşlarına. Yaklaşık 50 gün Medine'deki Müslümanlar bu üç sahabeyi ne yapıyorlar? Herz <gülüyor> Yani tavır takınıyorlar, Konuşmuyorlar. onlara kütürüyorlar. Kabilim ve diğerlerine o kadar çok dokunuyor ki. Şimdi i̇şte biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselam yanına geliyorsunuz, selam veriyorsunuz, Peygamber'in selam alıp almadığını fark edemiyorsunuz. Wa yani, aleikumselam demiyor yani. Diyor, dudağını kıpırda diyor mu, kıpırda mı yani? Tabi yer yüzü diyor Kabilim aleve kendi ifadesiyle yer yüzü bütün genişliğine rağmen bana bir odaklar gelmeye başladı. Eni sıkmaya başladı. Ondan sonra tabii diyor ki amcamın amca oğlumun diyor şeyine. Ebu Katade'nin diyor. dostlarına çıktım, gittim diyor da Kapıdan girmedi, duvardan atladım. Tabii selam verdim, konuşmuyor diye amcamın oğlu. Yani bizim en sevdiğim insanlardan bir tanesi diyor. Allah'ın adı için, Allah'ın adını koyarak soruyorum, ben Allah ve Resulü seviyor muyum diye diyor bana cevap bile vermiyor. Tabii 40 günden sonra aleyhisselatü vesselam'dan bir ağır Haber daha geliyor. Bir sahabe geliyor diyor ki Kâb-ı peygamberden haber var. Hanımını bırakacaksın. Hanımından uzaklaşacaksın. Tabi Kâb-ı soruyor. Yani boşayım mı yani? Ortada bir ifade. Boşa manasında da gelebilir. Yani ilişkiye girme. onun nasıl ne? Ne ver? İşte, sen ondan uzak Habere getiren sahabe peygamberi söyleyip aynısını tekrarlıyor, yorum yapmıyor. Bidin yani, illa peygamberi git, öyle de diyor peygamber. Kabe'nin vali diyor ki hanımına, sen diyor annenin eline git. Tabii diğer iki tane sahabe de geri kalan, o iki tane sahabede hanımları, gelip peygamberimizden bir tanesinin hanımı izin istiyor. De ki bu adam bir yaşlı, şu anda diyor zaten bu başındaki o musibet, Müslümanların aldığı takım bir zaten onu zayıf düşündü. Böyle şehvet filan düşünecek hali de Kendine de bakamıyor. İzin ver de Allah Resulü, onun yanında kalayım. Peygamberimiz ona izin veriyor. Kâb-i ibn-i Malik'in da bunu duyuyor, diyor ki sen de git Allah olsun veya ben de gincinizsin, yok ki câb Tabii evli günün sonunda Kâb-i Malik tabii cemaate de gelen diyorlar. Cemaate yani gelmelerine izin var, gelmemelerine de izin var. Yani normalde cemaate gitmek biliyorsunuz, fals. Ama boykot uygulanıyor onlara. Hezruh uygulanıyor. Tepki var. Şimdi bir gün evimin damında, çatısında sabah namazını kılarken bir, de baktım, bir tanesi koşuyor. İşte vücdere isteyeyim. Bağırıyor böyle. Ayet indi diye. Bir atalar benim koşuyor. Tabii önce kimin işte, haberi geliyor? Kâbül-i Mâli'ye. Bağıranın. Şimdi ses tanı çabuk ulaşıyor. Kâbül-i Mâli sevinçten tabi vücreyi alınca Aşırmış. üstündeki elbiseyi ne yapıyor? Ne bir de aslında İzara'ya çıkartıp ona veriyor. Peygamber'e gelmeye gelecek ama üzerinde ne yok? Elbise yok. Ödüş bir elbise alıyor. Radiyallahu ta'ala an. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Orada Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiğinde tabi herkes sarılıyor. İlk ayağa kalkan, onu kucaklayan ve onun müjdesini tebrik eden Talha İbn-i Ubeydillah. Bunu hiç unutmadım diyor, Kâb-ı'l-Malik. Onun bana kalkışını. Ondan sonra tabi e, ayet iniyor. ayet diyor ki Allah'a Kâb-ı'l-Malik ve o kalan sahalaya يَا اَيُّهَا لَّذِينَ ey iman edenler. اِمَانَ لَنَّ Allah'tan korkun. يَكُونُوا مَعَ السَّادِقِينَ Şimdilerle beraber olun sadıklarla beraber oldu. Ta artık bundan sonra ne yapmayın? bu hataya düşmeyin. Sonra devamlı Allah Teala diyor ki: "Laqad taba Allahu ala'n-nebi." Allah Teala peygamberine ne yaptı? Tevbe etti. Onun tevbesini kabul etti. Ve muhacirîn ve ensar. Muhacirlerin ve ensarın tevbesini de Allah kabul etti. أَلَّذِينَ اتَّبَعُوا فِي سَعَةِ الْأُسْرَةِ اِلْخَادِ مَا كَاذَ يَذِيهُ قُلُوبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ Az daha isferinden bir grubun kalbinin kayacağı o zorluk saatinde, o zor anlarda peygambere tabi olan insanın ve o muhacrin Allah tövbesini ne yaptı? Kabul etti. Sonra Allah da diyor ki أَلَى السَّلَافَةِ Allah kimlere de tövbe etti? o hükümleri geciktirilen o üç kişi var ya onlara da tevlet yani. Düşünün allah Teala onlara elli gün gibi bir sabredilecek imtihandan sonra nasıl bir müjde ediyor. Bugün biz bile aradan 1400 sene geçmiş olmasına rağmen bu adamların adlarını Kur'an-ı Kerim'de ne yapıyoruz? Bu şekilde haklarında o üç kişi diye bahsedilen bu insanların adlarını anıyoruz, zikrediyoruz. allah Teala onlara böyle bir mükafat ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir insanın adının zikredilmesi ne demek? Kıyamete kadar düşünebiliyor musunuz? allah Teala okunacak bir menkabe, bir fazilet vermiş. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin, nebilerin, meleklerin isimleri zikredilmiş. ve Üç kişinin de adını atmış orada. Yani adları bir olarak değil o üç kişi olarak, allah Teala dedi, o üç kişiye de allah Teala ne yaptı diyor? Tevbe etti. Peki bu mükafatın karşılığı ne arkadaşlar? Oraya dönelim, konumuzu, konumuzu dönelim. Mükafatın mükafada sebep olan davranış doğrusu, doğrusu, doğru. doğrusu, doğrusu. Sıdk. Çok önemli arkadaşlar. Sonra hadisler gelecek yani. insan yalan söyler, yalan söyler. Ta ki Allah katında diyor Peygamberimiz. Yalancılardan yalanır. Sonra diyor huzura düşer. Bir daha düşer. Oradan da ateşe düşer. Bu yani çok önemli. Bazı insanlara bakıyorsunuz Yalan artık onun diline yapışmış ayrılmıyor. Her söylediği söz yalan. Sözlerinde sıvkı yok, doğruluk yok. Buna çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Peki, yani sıvk nedir, doğruluk nedir? Söylenilen şeyin vakaya uyuması demek. Yani mesela bugün vakıa olarak, yani gerçekten bugün hangi gün? Çarşamba, bir, bir ki bugün salı bu nedir? Yalandır yani. Bugün dersin bir adam derse ki yarın sana geleceğim, veya para ne verecek? Aradan on beş gün işte salam vermiyorsa bu nedir arkadaşlar? Yalanmış. Yalanmış. Bir de söz dediğim de amellerle yapılan yalanlar var. Ya, ameller Siz ayrı bir, var. bir şey söylüyor, kalp ayrı bir şey söylüyor. Ve amelleri doğrulamıyor kalbindeki imanı. Yok. Hareket yok. Amel yok. Gevşeklik var. Allah kahretimizi bunlardan korusun. İmam-ı Değil Rahimahullah <gülüyor> bu ayetin akabinde şu ayet zikrediyor. Diyor ki, Vessadikine Vessadikat Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'den evet. müminleri zikrediyor. Bunlar müminine vel mu'minat diye. Ondan sonra bunların ardından da bunlara mükafat vereceğini söylüyor. Bunların içinde müminler de zikrediyor Allah-u Teala. Vessadikine Vessadikat Doğru söyleyen erkek ve bayanlar, kadınlar. Bunların da neyi var arkadaşlar? Mükafatları verilmiş. Sonra diyor ki diğer ayet-i kerime'de Allah'a faravu Onlar şayet Allah-u Teala'ya karşı doğru söylemiş olsalardı onlar için bu ne olmuş olurdu? Hayır olmuş olurdu. Onlar için hayırlı olan, fazilet doğruluğu olan bu, bu, buydu. Hadislere geçelim. Diyor ki birinci hadiste, an imni mes'udin Allahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal inna sırtta yehdi ilen bir Doğruluk kişiyi nereye götürür? Bir, birre götürür. İyiliğe götürür, bol hayra götürür. Ve innel birre yehdi ilen cenne. Peki bol hayır, bol iyilik haserat nereye götürür? Şey, İlal-i Cennet. Il Cennete götürür. la الْرَجُلَ hatta حَتَّى يُكْتَبَ اِنَّ اللّٰهِ صِدِّقًا Kişi, insan, doğru söz konuşun, doğru sözlü olur. Ta ki, bu sebeple Allah katında Sıddik olarak ne, ne yapılır? Yazılır. Biliyorsun Sıddiklik, büyük bir makam. Peygamberlikten sonra zikredilmiş konuşurken. Allah Teala, rasule, ma Allah-u Teala وَمَنْتِعِ اللّٰهُ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰيكَ مَعَلَّذ۪ينَ اَنْاَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَنْ نَب۪ي۪ينَ Ne diyor Allah Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse bu Allah'a ve Resulüne itaat eden kimseler Allah-u Teala'nın kendilerine nimet verdiği nebiler ve <gülüyor> sıddıklar <gülüyor> ve şühedâ ve salihinle beraberdir. <gülüyor> Sıddıklık makamı çok büyük bir makam arkadaşlar? Allah katında böyle bu makama yazılmak, sıddık olarak nitelenmek öyle kolay elde edilecek bir özellik değil. Nebuk'un kıstasını biliyorsunuz. Ne zaman kendisine sıddıklendi? İsra-Miraç İsra -Miraç olayında kaldıya çöğretmek geldi müşrikler. Hadi oradan dönün diyor. Bir gecede kalkıp Medine'den kulise gideceksin. Sonra oradan da kaldık. Allah'la görüştüğü iddia edeceksin. Sonra yatağa gelip, geri döneceksin. Ebu Bekir diyor ki, senin dostun, arkadaşın, sahibin Muhammed böyle söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> ne diyor Ebu Bekir radiyallahu aleyhi ve sellem? O, şeyde o, şeyde söylemiş o söylemişse doğrudur. Bak, hemen sıddik İşte Allah katında sıddik, ikbalin makam. Yani insan doğruluyor, kendine şiar edilmesi, kendine gülüke edilmesi çok önemli. Yani ne olacak ki kardeşim yani? sonra geleceğiz dedik. Eşte sonra gideceğiz. Ne zararı var ki? demek insanın imanının eksik olduğunu gösteren bir hasrettir. Hatta münafıklık alametlerinden bir alameti içinde bulunduğunun bir delidir. İzâ halp desa kedep. Üç özellik vardır ki bunlar münafıklığın alametidir. İzâ hatta desa feda. Konuştuğu zaman daha edin. Emanet et, zaman. Eğer zaman. Eğer et, eğer et, birazcık zaman. Eğer et, eğer zaman. Eğer et, eğer et, birazcık zaman. Eğer et, eğer et, birazcık zaman. Eğer et, eğer et, birazcık zaman. Eğer وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْد۪ي إِلَى النار. Fasir, fucur ise kişiyi nar. Ateşe götürür. وَإِنَّ الْرَجُولَ لَيَجْلِبُ حَتَّى يُخْتَذَا اِنَّ اللّٰهِ تَبْزَادًا Ve kişi yalan söylemeye devam eder. Yalan söyler ne söyler? Allah katında, ta ki Allah katında bu kimse artık yalancı olarak ne yapılır? Yazılır. Yalancı yapılır yalancı. Artık bakarsın ki adamın git bir sözü Yerine getirmek istesini tutmuyor. Allah onları atmış artık yalancılardan yalancılardan yalancı. Niyetinde, aklında, fikrinde sözünü tutmak var. Bakıyorsun yok. <gülüyor> Allah katında yalancı edilmiş. Bu hadis muttefakın aleyhi. İkinci hadiste diyor ki an Muhammed bin Hasan bin Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'u qal hafistu bin Rasulü illahi sallallahu aleyhi ve dağma yerin kuk ila ma la yeribuk ne diyor bu diyorlarsa şüpheli olan şeyleri bırak terk et ne ne terk et neyi al şüpheyi bırak yerine neyi al Neyle amel et ila ma la yeribuk şüphe olmaması yani bu olay çok azın çok büyük bir hadis yani ulema bu olayla ilgili bin bir fayda çıkarmış bin bir mesele serdetmiş konuşmuşlar Sadece var ki, namazda şüphelendin, üç mü kıldın, iki mü kıldın. Bu hadise göre ne, neyi almak zorundasın, neyle amel etmek zorundasın? Üç mü kıldın, iki mü kıldın diyorsun. Şüpheliz. <gülüyor> Hangisini alacaksın? Gar aşamadım. Garanti olan. Garanti olanı, şüphel olmayanı. Evet. La'ma <gülüyor> yeribuk <gülüyor> ila illa'ma yeri buk. Garanti olan hangisi? <gülüyor> <gülüyor> Elbisenin bir yerine mecazit bulaşmış. Kolumun bir yerini biliyorsun, orta sınır, başımın mu, o bilmiyorsun. Veren tolan ne, ne yapacaksın? Bu necesen yıkamak için kolum kolum bile tümüne yıkacaksın. Nerede an Abi Sufyan, Sahr Harb, var diye fi Abu Sufyan tabi Müslüman olmadı, önce. Diyorsun, Hüleyhiye Antlaşması ile Mekke'nin fethi. Altıncı ve sekizinci yıllar arası ne yapıyor Ebu Sufyan? Radıyallahu anh Müslüman oluyor, iman ediyor. Ondan önce Mekke Kureyşliği Kureyşliği, Kâfirlerin e, e, Müşriklerin önde gelen yerinden birisi diyor ki Ebu Sufyan Ferak'la geliyorlar tabii. sağa sola Müslümanları kötü tanıtmak istiyorlar. Her akıl soruyor bunlara. Diyor ki, فَمَا دَا يَمُرُكُمْ يَعْنِ النَّمِي صَلَّ Ya size bu adam? Ne? Davreti neyi bunu? Yani getirdiği mesaj ne? Diyor ki bu sultan, قُلْتُ يَقُولُ اُعْمُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْكُوا بِي شَيْهًا Dedi ki diyor, yalnızca Allah'ı dinleyerek ibadetinizi ona yapın. Önce tevhid davet haber Güzel ahlaktan önce, akrabayı ziyaretten önce, anne babaya itaat edildikten önce, Sıddık'tan, doğrultuktan önce ilk davet ettiği şey ne? Bakın, evet. hemen Mekke'nin 3 kalan şey ne? O peygamberin davetinden anladıkları ilk şey ve Herak'la ilk söyledikleri şey ne? Herak'la soruyor bunlara. Ne diyor bu adam? Size istiyor? Ne diyorlar? Diyor ki, ''U amudullaha vahdehu vela tushriku bihi şey'e'' Bizim de davetimiz böyle oldu arkadaşlar. Ne hizitçilik, ne cemaatçilik, ne particilik, ne grup, ne herhangi bir şey. Davetimiz önce insanları neye davet edeceğiz mesela? Yalnızca Allah-u Teala'ya ibadet et. İnsanların bizden anladığı şey bu olacak. Ya bu adam bana geldi dedi ki, anlat ne anladın diye sorulduğunda, işte bu adam geldi dedi ki, la ilahe illallah, Allah'tan başka ibadete layık, hak ilah yoktur, bunun doğru manası budur. Buna da uluhiyet tevhili deniyor. Bu tevhiliği zaten terim biliyorlardı ama yerine getirmediler, iman etmediler. Bunlar anlattı diyecek bizden. Ama kalkıp bir adama farklı şeylerden bahsedersem davetinden anlaşılan şey. Yani falanca o zaman ne anladın, ne anlatıyor? Ya işte isim sıfatlarla ilgili şeylerden bahsetti ama pek anlamadım kafamız karıştı. Ya falanca raviden bahsetti ama yani pek anlayamadım. Yani ne demek istediği ortaya yani. kalmadı. Arkadaşlar davetimizin öncelikli esası ilk şeyi bu. Dedemize, anamıza, babamıza, oğlumuza, herkese bunu ve bütün peygamberler bu gayetin yönendir. Felakad ba'asna fi kulli ummetin rasula. Felakad ba'asna fi kulli ummetin rasula. Her bir ümmete te farklı yollarına bir rasul gönderdik, değil mi? Ne için denalet ne demeleri için ne söylesinler insanlar? Ta'aybudu <gülüyor> Allah. Allah'a ibadet. Vaztarebu <gülüyor> ta'avvu. Bu ta'avvu ta'zıkü bizin nefsimiz. Helü'l meta'a'l ende'l min'l amasl ra'yebul. Ve min qablika min rasul. Tebiyullah. Peygamberimize Oma ırsal namin kabul ıker min Rasul. Senden önce biz hiçbir peygamber göndermiş olmadım ki, ey Muhammed, illa Nuh ileyi. Ona nasrını mahitmiş olmadım. Illa Nuh ileyi, annu la ilahe illa alla, faabudu. Ona insanlara şöyle demesini mahitmiş olmadım. Sen insanlara şöyle de, ey peygamber, benden başka. İlah yoktur. O halde bana, bana ibadet edin. Diye buyruk verilerek bu peygambere ne yapılmış? Tebliğ etmesi en olmuş Ve bu Peygamber'imiz de şöyle anlatılıyor. Senden önce hiçbir peygamber göndermeyelim ki senden önce her gönderdiğiniz peygamberle yapmıştır. Bu tebliği yapmıştır. Sonra diyor ki Ebu Sufyan فَتْرُكُوا مَا يَقُولُ عَبَاءُكُمْ Dedi ki diyor yani davetinden bir tanesi de şu, babalarınızın, atalarınızın dediklerini, söylediklerini bırakın dedim ona. Cahiliyet, adetleri, şirk, küfür, kötü adetler, şirkları canlı canlı toprağa gönder. وَيَأْمُرُنَا بِسْصَلَا <mões Galaxylerim> Bize neyi emretti? Allah'a zannediyor. Her peygamberin kavmini emretti. Ve sık doğru olmayı emretti. ''Ve sılâ'' Neyi emretti? rahim, akrabalık bağlarına riayet etmeye emretti. Bu hadis tabi Kâri-i Müslim'in rivayet ettiği muttefakın aleyhi hadis-selam. diyor ki, ''An ebi Ta'bikin ve kile ebi Ta'id ve kile velid ''Sehl ibn-i Hunayh'' ''Veho fedri'' Medine sahabından olan bu sahabe radıyallahu diyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem'' مَنْ سَأَلَ taala تَعَالَا اَشْشَهَادَ بِسِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ ve وَإِنْ مَا تَعَلَى Kim Allah-u Teala'dan? Arru ederse, talep ederse. Yani şey allah taala Teala tabi bunu sıdkıyla isleyecek. Sıdkıyla isleyecek. Samimi olarak allah Teala onu diyor, ve ki o adam yatağında ölse bile ecelinden, yani hiçbir savaş meydanına çıkmamış, hastalıktan dolayı yatağında oturmuş böyle, kan çekişip yatağında ölse bile allah Teala onu şehitler mertebesinden haber kulaştırır. Niçin bu mükafatı alıyor? Çünkü niyeti, arkadaşlar. yardımlaşır. Şehitlikte nasıl istiyor şehitliği? Sıdk ile istiyor. Samimiyetle. Haklı değil. Yani sözde değil arkadaşlar. <gülüyor> Tabi yani bu samimiyet çok önemli. Buna işte bu samimiyet, önemine değinmiştik. E hadis. aleyhi <gülüyor> ve Peygamberimiz bir, peygamber, bir Nebiden, peygamberlerden haber verir. Diyor ki: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه Nebilerden bir nebi peygamberlerden yani bir peygamber kavmiyle birlikte savaşa çıkıyor bir ordu toplayıp savaşa giriyor. فَقَالَ لِقَوْمِهِ kavmine diyor <gülüyor> ki يَتْبَعُ أَنِّي رَجُلٌ مَلِكٌ بُطَعَ امْرَأَةٌ وَأَوَّلُ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا nikahlanmış ve henüz gerdeye girmemiş, ilişkiye girmemiş, adam da bir elin orduma ne yapmasın şu anda diyor. Katılmasın, bu oraya gelmesin. Meşgul. Ve la ahadun bena lem yerfa' sukufeha. Ev almış, ev yapmış ancak henüz tam bitirmemiş, çatısını oturtmamış, koymamış adam da diyor, bu oraya gelmesin. Buna kadar وَلَا أَحَدُنْ اِشْتَرَىٰهَنَ مَنْ koyun, koç koyun almış, küçük baş hayvan almış ve deve almış. Ve bunların hepsi ne olmuş? Bu hayvanlar gebe kalmış, hamile kalmış. Bunların doğumunu bekliyor çocuk. Yavrularını bekliyor bunların. Yavrulayınca bunları çoğaltacak. Yani yine kafası meşgul olan, bu şekilde meşgul olan bir orduya gelmesin, kazanır. فَغَذَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاتَ الْعَصْرِ اَوْ قَرِبًا مُنْ ذَعَلِيهِ Saldıracağı, savaş edeceği şeye, bölgeye peygamber geliyor. Vakit ikindi vakti arkadaşlar. فَقَالَ لِشْشَمْسِ Tabi güneş batacak. Hava kararacak. olacak. E yine gelmiş diyor. Yapması lazım. O gaye için o hedef için gelmiş. Allah güneş biliyorsunuz Güneş'in neyi var? Seyrettiği bir yargı var. Güneş gidiyor, atacak. Güneş diyor ki bu peygamber. İnneke me'muretun ve ana me'mur. Sen de emir altındasın. Allah'ın emri altında. Ben de Allah'ın emri altındayım. Tabi Güneş'in emri de o peygamberin altında bulunduğu emir farklı, değil mi? Birisine kevni emir diyoruz, birisine şere-i emir diyoruz. Kevni emir, şere-i emir. Allah'ın emir ki, kevni ve şere-i emir. Doğa diyor Peygamber. Allahümme lishâ alayna. Allah'ın emir. Allah emir, bu güneşi tut. Hapset. Bazmasın. Gerazen yani, öğretmen. Olur mu? Olur Hayır. arkadaşlar. Fe humse hatta fetah Allahu alayh. Feteh terceken o köy fethedilenlerde yine ne yapmıyor? Bak. Tecama'al ganaid. <gülüyor> Sonra adam bu peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem ganimetleri topluyor. <gülüyor> ümmete var. Bu ümmete helal olduğu gibi ganimet diğer ümmetlere helal değil. Bırakıyorlar. Topluyorlar bir yerde. Gökyüzünden bir ateş geliyor. O ganimetleri yakıyor, alıyor, getiriyor. Yani bu ümmetin özelliklerinden bir tanesi de ganimetleri bu ümmete evet, yeryüzünün toprak olması, yeryüzünün mescit olması gibi. Diğerlerine öyle değil. Diyor ki bu peygamber fecaati alin na'a ateş geliyor tam bu gaybetleri yiyecek mi te'kuleha felem tat'amha yemiyor bu gaybetler. Peygamber diyor ki inne fikum galûlen aranızda hiyaret yapan, ganimet malını araklayıp çalan kimseler var. Çünkü ateş yemedi ganimet. fel yudayi'ni min kulli kabiletin her kabileden bir adam bana beyat etsin diyor. Gelsin bana elini elime versin beyaz etsin. Her kabileden. Sonra felazikatiye duraculum diye dediği. Her kabilenin temsilcisi gelip bu peygambere beyak ediyor, elini veriyor. Kabilelerden bir tanesinin temsilcisinin eli peygamberin eline yapışıyor, ayrılmıyor. Diyor ki yani hırsız bu kabileden. Hırsız bu kabileden. kabilede. Fikumul <gülüyor> gulul diyor, ihaneti yapan bu sizin aranızda. Feltubayni <gülüyor> yani Bitir diyor kabile. وَالَذِكَتْ يَيْدُ رَزُولَيْنَ اَوْ فَلَافَتِ diye يَيْدِ O kabildeden iki yahut üç tane adamın eli ne yapıyor? Yapışıyor. Diyadılıyor, eli kalıyor. Allah-u Teala'nın takdir imtihanı yani. Bunlar adeten yeryüzünde Allah sünneti biliyoruz. Tokalarsan iki insan tokalarsan, evleri bırakır yani. Ama Allah-u Teala'nın dilerse o evler yapışır, ayrılmaz. Allah-u Teala'nın dilerse o güneş Hı. orada ne yapar? durur. diyor ki bu Nebi Aleyhissatü vesselam gulul aranızda sizin için bu üç kişi. Fecao bi misli reksi başı kadar büyük bu hacimlere getirdiler. Evet. Altın. Araklamışlar, çalmışlar getirmişler. Fa vadaaha fa za'at in-nar miktarda koyunca ateş geliyor üzerinden. O benim ne فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمْ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا Peygamberimiz hemen söylüyor, devam edin. Bizden önce kimseye bu ganimetler ne olmamıştı? Helal olmamıştı. ثُمَّ اَحَلَّ اللّٰهُ لَنَ الْغَنَائِمْ Sonra Allah Teala bize ne yaptı? Ganimetleri helal eyledi. Niye? Allah Teala ganimetleri biz helal eyledi. Peygamberimiz açıklıyor. لَمَّ raa ضَعْفَنَا Allah-u Teala bizim zafiyetimizi, zayıflığımızı, acizliğimizi gördüğü zaman وَعَجَّنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا Ne yaptı Allah-u Teala bize? Neden nimetleri helal kıldı? <gülüyor> Görüyorsunuz, topluluğu içinde yalan söyleyen insanlar var. O yüzden o, ne yapmıyor? Allah-u Teala o ganimetleri kabul etmiyor. Hıyanet var. Sıkkı yok. Doğruluk yok. Altınca seyiriyoruz. <gülüyor> ve son hadis. An-Ebi Halid'in Hakim'in'i Hazamin radıyallahu anh'u kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-beyyi'âhi bil-hiyâd satıcı ve alıcı satıcı ve alıcı serbesttir. mâ lem yeteferrakâ alışveriş meclisinden ayrılmadıkları sürece. Ne demek serbest? Hangi konuda serbest? Evet. Hangi konuda arkadaşlar? Alışveriş. Alışverişin hangi konusunda? <gülüyor> Yaptırılır. <gülüyor> Yaptırılır zaten belli yani. Tazarlık. Malın bu, bu, cayma. He, cayma konusunda. Yani de mal mesela dükkandan çıkmadın sürece bu malı geri alabilir, sen de o malı geri evet. Cayma hakkın var o mecliste bulunduğun sürece diyor ki aleyhissalatü vesselam fe in sadaka bu satıcı ve alıcı, müşteri eğer doğru olur yani satıcı malının özelliklerini doğru söylerse ve ve kusurunu söylerse kusurunu açıklarsa bak benim bu malım e şu ayıp var, şu kusur var şu defo var derse Buğrike lehum mafibeyhime yapmış oldukları bu ticarette, alışverişte kendilerine ne yapılır? Bereket verilir. Bereket böyle şey, evet. Kimisi var trilyonları döndürüyor önünde ama yalandı yalan içinde her müşteriyi kazıkmıyor. Bakıyorsun iki adam malının bereketini hiç görmüyor. Yaşayamıyor adam. Birisi yani. de var ki bak çalıştı işte 400 500 milyon ama Allah bereket vermiş. Bu var toplumda var yani. Bunları duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Aleyhsel tersen eğer sadık olurlarsa, doğru olurlarsa ve ayıpları, kusurları defayı açıklayıp söylerlerse, onların bir satışından olur hareket. O in kaza ba. yalan söyleyecek olurlarsa ve katma izleyip saklayıp kusurları örtecek olurlarsa o yani bu mal var ya süper. Halbuki yani kullanılmış. Sıfır abi. Oğlum tamam, senden önce kimse paketini bile açmadık. <gülüyor> Şayet böyle yaparsa diyor. Muhikat <gülüyor> beraketu bey'ihime. Onların bu alışverişlerindeki bereket <gülüyor> silinir. Kaçar kaybolur. Bak aşkım yine alıcı ne satıcı. Eğer bir taraftan da kalan dolan varsa aldığın maldan hayır görmez o almış olduğu paralarım hayırlı ölmez. Yani sırf böyle önemli bir şey. Rabbim dizece sadıklardan eylesin. Sırf zihplerden eylesin. Subhanakallahumma ve hallik. La ilahe illa amt. Estağfirullah ve turhul hüleyh.